1097 numaralı konu, yalan yere edilen yeminde geçen şehadet kelimesinin yemine kefaret olması, Allah'ın Resulü, ey filan, sen şu şu suçu işledin, dedi, adam, kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, ben yapmadım, dedi, halbuki Hazreti Peygamber onun yaptığını kesinlikle biliyordu ve bunun için de birkaç defa tekrar etti, Sonunda, senin yeminin yalan olmakla beraber her defasında, Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmen, senin için keffaret oldu, dedi.